Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi lezî hadanâ İhâzâ hada ve mâ kunnâ linnah tediye levlâ'an hadanallah ve mâ tevfîgi ve itisâmi illâ billâh Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina ve nebîna Muhammed Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın Güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın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 Hasbi Allah deyip atlayanlar, Eslem tu Alemin diye haykıranlar, elbet gül bahçesini görmüşler ve görecekler. Kıyamete kadar yaşayıp ışıtacaklardır. Var mısınız? tu Rabbil Alemin deyip ateşin aşkıyla, ateşin kavuruculuğuyla yanan, arınan, berraklaşan ama en netice gül bahçesine kavuşan en güzel gülün bahçesine dalan birisinin ibretini, kısasını paylaşalım. Hicret'in altıncı senesi Zilkade ayı, Miladi 628 Hazreti Osman'ın şehadet edildiğine dair yayılan haberin ardından yapılan Rıdvan biatı, Kureyşlileri, fazlasıyla vermişti. Sevgililer, sevgilisi, sevgilimizin üzerine yürüyeceği endişesine kapılarak alel acele barış teklifinde bulunmak gayesini bir heyet göndermişti. Kureyşliler, sevgilimiz Resulullah'a Hudeybiye'deyken. Heyette Huytib bin Abdülhuzza, Mikrez bin Havs haricinde aralarında başkan olarak Suheyl bin Amr vardı. Kureyş müşrikleri üç kişilik bu heyete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 Barış yapmak istedikleri zaman hep bu adamı gönderirler buyurdu. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın huzurunda barış şehiti gelmişti. Kureyş açısı bin Amr, Resulullah'ın huzuruna varmıştı. Önünde iki dizinin üzerinde çöp verdi. Sevgililer, sevgilisi, sevgilimiz ise bağdaş kurmuş vaziyetteydi. Müslümanlar da çevresindeydi. Askeri sahabilir. Süheyl bin Amr uzun uzadıya konuş verdi.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 Vallahi biz senin gerçekten Allah'ın Resulü olduğunu kabul edip tanımış olsaydık Beytullah'ı ziyaretine mani olmaz ve seninle çarpışmaya kalkmazdık diyecekti. Nasıl yazalım? diyordu Efendimiz. Suheil, Muhammed bin Abdullah diye kendi ismini ve babanın ismini yaz dedi. Efendimiz bu da güzeldir diyorduktan sonra Hz. Ali'ye sil onu Muhammed bin Abdullah yaz diye emretti. Hz. Ali Ya Resulallah!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 ona iltica etmişti. Ya Resulallah beni kurtar diyordu. Şu adam sırf Allah'a iman ettiğimden dolayı bana çektirilmedik cefap, yaşatılmadık acı göstermedi. Bütün acıları tattım da geldim ya Resulallah. Kurtar beni ya Resulallah diyordu. Ne var ki biraz önce yapılan anlaşma buna imkan vermiyordu. Nitekim oğlunun geldiğini gören Süheyl hemen heyecanlı bir şekilde ''İşte barış şartları gereğince bana geri vereceğin kişilerin ilki öz oğlum Ebu Cendeldir dedi. Peygamber Efendimiz ''Biz barış anlaşmasını henüz imzalamış değiliz.'' diye söyleyince Süheyl cireti verecekti. ''Vallahi'' dedi. ''Vallahi ben de sizinle hiçbir madde üzerinde barış yapmam.'' Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Ey Süheyl bu seferlik bunu bana bağışla ve yazıya imza atmıyordular.''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 Manen rahatsızlık duydukları hal ve belliydi. Süheyl, Ebu Cendeli, yakapağaça, sürteye sürte yerlere yerindeki adamlarıyla beraber Mekke'ye götürecekti. Allah Resulü mahzundu ancak mütevekkildi. eshab mahzundu ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine %100'lük bir tabiilik söz konusuydu. İmtihan ağırdı.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 Zülhüleyf ve İs Vadisi'ne gitti. Giderken bir avuç hurma azı ile üç gün idare etti. İs, Kureyş müşriklerinin Şam'a işleyen ticaret kervanlarının yollar üzerindeydi dostlar. Zülmerve'ye bir getirikti, ağaçlık bir yerdi. Mekke'de tutuklu bulunan Müslümanlar, Peygamber Efendimizin Ebu Basir hakkında yanında birkaç kişi daha olsa Allah'a zafer verecektir sözünü duyuvermişlerdi. Bunu onlara Hz. Ömer bir mektupla bildirmişti.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 Mahluk senin mahlukun, kul senin kulun. Sen rauf ve rahim olan sevgilimiz mısın? Senin olan her bir hak hürmetine ve senden isteyen kullarının hürmetine, senden bizi şu sabah ve şu akşam affetmeni ve kudretinle ateşten korumanı diliyoruz. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet,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 Aşık ateşiyle ısıtalım, nurlandıralım, arzu ettik. Rabbim bizi onların yolundan ayırmasın. Sıratımızda kıyım ilesin onların yoluna. Aşık oldukları, tabi oldukları Efendimizin yoluna. Bize ozalefem.net sitemizden ulaşabilirsiniz. Yine www.atlansansu.com web sitemden çalışmalarıma ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.